اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وَقَالَ Sallallahu Aleyhi ve اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَفَا بِالْمَرْءِ اِثْمَنْ اَنْ يُضَيْعَ مَنْ يَقُوتْ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَو كَمَا <قَال> Muhterem Müslümanlar! İslam, kişinin Rabbine ve kendisine karşı görevleri yanında, ailesine, ve içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarını da düzenleyen bir dindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde yer alan şu ifade ne kadar da önemlidir. Üzerinde kendinin hakkı vardır, Rabbinin hakkı vardır, misafirinin hakkı vardır, ailenin hakkı vardır. O halde her hak sahibine hakkını ver. Aziz müminler, eşlerin sevgi ve saygıyla birbirine bağlı kaldığı, büyüklere hürmetin eksik edilmediği, çocuklarla bereketlenen bir aile yuvası kurmak, onu korumak ve güçlendirmek, insani ve toplumsal sorumluluğumuzdur. Zira kişinin ruhsal, duygusal ve zihinsel olarak huzur bulduğu, inanç ve medeniyet değerleriyle buluştuğu ilk yer ailesidir. Erdemli bireylerin oluşturduğu faziletli bir toplum ve barış içinde bir dünya inşa etmenin yolu aileden geçmektedir. Yüce Rabbimiz, kendileriyle huzur bulasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratması ve aranıza sevgiyle merhamet koyması onun varlığının delillerindendir buyurarak, bizlere ailenin ilahi bir lütuf olduğunu hatırlatmaktadır. Dolayısıyla hiçbir yapı, aile kurumunun alternatifi değildir. Ve yine hiçbir şey, eşlerin birbirlerine duyduğu muhabbetin, çocukların verdiği neşenin, anne ve babanın hissettirdiği mutluluğun, Dede ve ninenin sağladığı güvenin yerini Asla dolduramaz Kıymetli Müslümanlar Dinine bağlı Mukaddesatına saygılı nesiller yetiştirmek ihmal edemeyeceğimiz Diğer bir sorumluluğumuzdur Ecdadımızdan bize miras kalan Kimlik Aidiyet ve fedakarlık gibi hasletleri Gençlerimize kazandırmak asli vazifelerimizdendir evlatlarımıza değer vermek onları dinlemek iki cihan saadetleri için kendilerine rehberlik etmek vazgeçemeyeceğimiz görevlerimizdendir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter Değerli müminler, engelleri azimle aşmaya çalışan kardeşlerimize ve ailelerine karşı duyarlı olmak ise dini, ahlaki ve toplumsal sorumluluğumuzdur. Bu sebeple kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir nebevi tavsiyesine uyarak ibadet hanelerimizi, okullarımızı Binalarımızı, sokaklarımızı engelli kardeşlerimizin kullanabileceği şekilde imar etmeliyiz. Hayatı özel gereksinimli kardeşlerimiz için kolaylaştırmanın gayretinde olmalıyız. Aziz Müslümanlar, Bugün topyekün bütün insanlık pek çok yıkıcı unsurla karşı karşıyadır. Hiçbir sınır ve değer tanımayanlar tarafından, Dijital mecralar, reklamlar, televizyon programları ve filmler aracılığıyla toplumun yapı taşı olan aile müessesesi zayıflatılmak istenmektedir. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler eliyle gençlerin zihin dünyaları bulandırılmaya çalışılmaktadır. Böylesine bir çağda bize düşen, Rabbimizin emirlerine hakkıyla uymak, Fıtratımıza sahip çıkmak, nebevi ahlakı ailemize ve nesillerimize aktarmaktır. Hutbemizi Kur'an-ı Kerim'de yer alan şu dua ile bitiriyoruz. Rabbim bana anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeyi, razı olacağın işleri yapmayı bana nasip et. Neslimi de salih kimseler eyle.